Abdesti Bozmayan Şeyler 168 Aşağıdaki şeyler abdesti bozmazlar 1. Bir hastalıktan dolayı olmaksızın gözden akan su ve ağlama 2. Yara ve benzeri şeyler içinde görülüp dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı su damlası 3. Bir yaradan kopan Deri parçası 4. Mayasıl Yaşlığı ve parmak aralarındaki Pişinti 5. Yarı Miktarından az donmuş Kana bulaşmış tükürük ve Sümük 6. Kulaktan Burundan veya yaradan Çıkan kurt Bu kurt temizdir Üzerinde yaşlık ise azdır Kendisinde akıcılık Kuvveti yoktur. 7. Ağız dolusu olmayan kusuntu. 8. Baştan inen veya içeriden yükselip çıkan balgam, hatta ağız dolusu olsa bile. Çünkü bu kaypak, yapışkan olduğundan murdarlığı içine çekmez. Üstündeki yaşlık ise azdır. Bu imamı azam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre ceften içeriden gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar. 9. Erkeğin veya kadının tenasül uzvundan çıkan kokmuş veya kokmamış yel. 10. Arka taraftan rutubetsiz, kokusuz bir halde çıkarılan hukne, kullanılmış ilaç. Bununla beraber bu halde ihtiyata uygun olan abdesti tazelemektir. 11. Erkeğin tenasül uzvuna damlatılıp daha sonra geri gelen yağ. Bu İmam-ı Azam'a göredir. 12. Donmuş aleka, pıhtı halinde kusulan kan parçası. 13. Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen fakat gusul için temizlenmesi icap edecek bir yere kadar akmayan kan. 14. Kullanılan misvakta veya ısırılan elma, ayva gibi sert bir meyve üzerinde görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eseri. 15. Pire, kene, sivrisinek, karasinek gibi haşerattan birinin doluncaya kadar emdiği kan. Sülüğün doluncaya kadar emip de düştüğü zaman kendisinden akacak kadar olan kan abdesti bozar. 16. Saçların tıraş edilmesi, bıyıkların kırpılması, tırnakların kesilmesi. 17. Oturacağı yere tamamen yerleştirmek suretiyle oturarak uyumak. 18. Namazda iken ayakta veya oturarak veya rükû veya secde halinde uyumak. 19. Namaz dışında veya cenaze namazında veya tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek. Şafilere göre namaz içinde de kahkaha ile abdest bozulmaz. 20. Tebessüm yani ne kendisinin ne de yanında bulunanların işitemeyecekleri derecede gülümseme. Bununla abdest bozulmayacağı gibi namazda bozulmaz. Fakat yalnız kendisinin işiteceği derecedeki gülmek abdesti bozmasa da namazı bozar.